Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, iklim krizinin önüne geçilmesi için etkili ve acil adımlar atılması talebiyle bir araya gelen yok oluş isyanı aktivistleri İstanbul'da düzenlediği eylemlerle banka ve medya sektörüne mesaj verdi. Gerçeği söyle yazılı tekne ile eylemciler buradan kurumlara seslendi ve onlar için hazırladığı mektubu paylaştı. Özel bir şirketin Beyoğlu'nda yer alan binası önüne giden iklim aktivistleri gelecekten manşetlerin yer aldığı gazeteleri ellerinde taşıdı. Manşetlerde ise dünyadaki son altın madeninin ihalesi de Türkiye'de gerçekleşti. Grönland'a göç etmek için çekilen piyangoyu Türkiye'den otomotiv sanayi yöneticisi aile kazandı. Survivor'ın yeni çekimleri obruk cenneti haline gelen Konya'da yapılacak. Paniğe gerek yok dünyada hala 30 tane ağaç var başlıkları yer aldı. Yok Oluş isyancıları aralarında medya kuruluşlarına hitaben yazılmış mektupları da çevreden geçen vatandaşlara dağıttı. Mektupta iklim krizi hepimizin sorunu. Seller, orman yangınları, fırtınalar, kuraklık gibi felaketler yurttaşları evlerinden, işlerinden, canlarından ederken bu olayların insan eliyle doğanın tahrip edilmesinin bir sonucu olduğunu gizliyorsunuz. Hem yurttaşların haber alma hakkını ihlal ediyorsunuz hem de geleceğimizi karartan doğa tahribatına suç ortağı oluyorsunuz ifadeleri yer aldı. Gezegen 6. kitlesel yok oluşa sürüklenirken iklim krizinden daha önemli bir gündem konusu olmadığının belirtildiği mektupta iklim krizini yok saymanız bu konudaki cehaletinizden kaynaklanmıyor. Krizin sorumluları olan fosil yakıt şirketleriyle ortak çıkarlarınız apaçık ortada. Artık gerçeği söyleyin medyayı da fosil yakıtlar karartıyor denirdi. Açıklamada. Yeni bir araştırmaya göre dünya nüfusunun en zengin %1'i 1990'dan 2015'e kadar olan süreçte dünyanın yoksul nüfusunun yarısının iki katından fazla karbondioksit salımından sorumlu. 25 yıllık dönemde karbondioksit emisyonları %60 arttı. Ancak en zengin %1'lik dilimden kaynaklanan emisyon artışı en yoksulların artışından kaynaklanan emisyonun artışından 3 kat daha fazlaydı. idi. Oxfam ve Stockholm Çevre Enstitüsü tarafından derlenen rapor, aşırı tüketimin ve zengin dünyanın yüksek karbonlu ulaşıma bağımlılığının dünyanın karbon bütçesini tükettiği konusunda uyardı. Oxfam International'dan araştırma ve politika sorumlusu Tim Gore, Guardian'a verdiği röportajda küresel karbon bütçesi insanlığı iyileştirmek yerine zaten zengin olanların Tüketimini arttırmak için israf edildi, dedi. Gore, iklim krizinin en kötü etkilerinden kaçınmak istiyorsak atmosfere sınırlı miktarda karbon salınabilir. Gore, mümkün olan en iyi ve ahlaki açıdan savunulabilir olan tüm insanlığın düzgün bir yaşam sürmesi. Ancak karbon bütçesi zaten zenginler tarafından daha zengin olmak için kullanıldı, dedi. Gore zengin ülkelerdeki insanların yüksek emisyonlu arabaları kullanma ve daha fazla uçuş yapma eğilimi göstermesiyle birlikte ulaştırmanın emisyonlardaki artışın temel itici güçlerinden biri olduğuna işaret etti. Oxfam yatırımı düşük karbonlu alternatiflere yönlendirmek ve yoksulların çoğunu iyileştirmek için sık uçan yolcu vergisi gibi yüksek karbonlu lüks eylemler için daha fazla vergi talep ediyor. Koronavirüs krizi emisyonlarda geçici bir düşüşe neden olurken dünya çapındaki karantinaların ardından emisyonlar ne yazık ki yeniden arttı. Rainforest Alliance, Ekologos Sürdürülebilirlik Araştırma Birimi tarafından hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan fındık, iklim değişikliği ve çevresel etkileri Türkiye raporu değişen iklim koşulları nedeniyle Türkiye fındık üretiminde önemli değişiklikler öngörüyor. Gerekli önlemler alınmazsa kayda değer verim düşüşleri yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunan rapor değişen iklim koşullarının özellikle yeni tip bitki hastalık ve zararlarının yaygınlaşmasına neden olduğunu vurguluyor. Rapora göre şimdiye kadar en yüksek verimin alındığı 250 metrekareye kadar olan bölgeler önümüzdeki dönemde küresel ısınma nedeniyle önemli sorunlara gebe. Fındık üretiminin daha yüksek rakımlara ve Batı Karadeniz'e doğru kayacağını ortaya koyan rapor, fındık üretiminin özellikle toprak, yeraltı suları ve biyolojik çeşitlik üzerinde önemli çevresel etkileri sahip olduğunu ortaya çıkartıyor. Çalışma kapsamında öncelikle iklim değişikliğinin genelde küresel, özelde ise Türkiye ve Karadeniz bölgesindeki etkilerini ve gelecek dönemde yaşanabilecek değişiklikleri ele almış. Ardından bunun tarım ve özellikle de fındık üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini gösteren araştırmalara yer verilmiş. Saha araştırması ve uzmanlarla yapılan derinlemesine mülakatlarla, bilimsel projeksiyonlarla sahada yaşananların uyum ve ayrım noktaları saptanmaya çalışılmış. Çalışmada fındığın toplumsal ve biyolojik temelli yapısal sorunlarıyla iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl iç içe geçtiği inceleniyor. Ve fındık yetiştiriciliğinin iklim değişikliği ve çevre üzerindeki negatif ve pozitif etkileri ortaya konuyor. Araştırmaya göre miras hukuku kaynaklı arazi parçalanması, üretici yaş ortalamasının yükselmesi, alan bazlı tarımsal teşvik sistemi gibi bir dizi yasal mevzuatlardan kaynaklı yapısal sorunlar da fındık üretiminin sürdürülebilirliği konusunda önemli etkilere sahip. Sürdürülebilir fındık üretimi için alana dair daha çok bilimsel araştırmaya, paydaşlar arası güçlü bir iletişim ve koordinasyona ve bütüncül bir kamusal fındık politikasına ihtiyaç var. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesine bağlı Printçi Mahallesi'nde bulunan Şahin Tepe gölüne iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce boya olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Evet, durum kötü. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kanım. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi